Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim aleyhisselam'ın hicreti. İbrahim aleyhisselam Babil'e oradan da Lut, Sare ve bir mümin topluluğuyla birlikte Urfa'nın güneyinde bir kasaba olan Harran'a hicret etti. Lut aleyhisselam onun yeğeni, Sare ise amcasının kızıydı.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 Bunun üzerine İbrahim aleyhisselama dokunmadılar. Sare'yi alıp saraya götürdüler. Bu hususla alakalı olarak Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Sare saraya girince hemen abdest alıp iki rekat namaz kıldı, Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Hak Teala onu muhafaza etti. Firavun Sare'nin yanına yaklaşmaya kalkıştı, birden nefesi kesildi, felç oldu. Çünkü Allah Sare'yi onun şerrinden korumaktaydı.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 Biraz gittikten sonra yolda düşündü. Parası olmadığı için geri döndü. Sare ve Hacer birdenbire ümitsizliğe kapılmasınlar diye çuvalına kum ve çakıl koydu. Konakladığı yere bu şekilde döndü. Çok yorulmuştu. Çuvalı bırakıp hemen verdi. Sare Hacer'e çuvalı aç dedi. Çuvaldakiler buğday olmuştu. Hemen onu öğütüp un yaptılar, ekmek pişirdiler. İbrahim aleyhisselam uyandığında buna çok şaşırdı ve Rabbine şükretti. Zamanla Sebu karyesinde bereket arttı. Allah'ın nimetleri bollaştı. Gelip geçenler burada iskan ettiler ve kalabalıklaştılar. Fakat sonunda nankörlük ederek İbrahim aleyhisselama kendi açtığı kuyudan su vermek istemediler. Halilullah buna çok incindi. Bir peygamber gönlünün bu şekilde kırılması üzerine sular çekildi. Büyük bir susuzluk başladı. Zavallı gafiller bu durumu görünce çok pişman oldular.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 Ölen bir canlının yeniden nasıl dirileceğini merak etmiş ve bunun kendisine gösterilmesini Rabbinden istemiştir. Allah Teala ona ayette geçtiği gibi maddi bir misalle cevap vermiş ancak dirilişin mahiyetini izah etmemiştir. Çünkü insanın bilgi kapasitesi dirilme ve canlanma olayını kavramaya elverişli değildir.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 bunu kendisine müjdeledi. İbrahim aleyhisselam bunun alameti nedir diye sorunca Cebrail aleyhisselam, Allah senin duanı kabul eder, duanla ölüleri diriltir dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster diye niyaz etti. Tefsir-i hazimde de şöyle rivayet edilir, İbrahim aleyhisselam, dere kenarında bir hayvan ölüsü gördü. Onu dere içindeyken su hayvanları yiyor, bir dalga ile sahile vurunca da kara hayvanları yiyordu. Halilullah bu karışık durumda, şu dağılmış parçaların nasıl toplanacağını düşündü. Bunun üzerine bu hadise meydana geldi. Ebu Suud Efendi tefsirinde ise şöyle anlatılır. Nemrut İbrahim aleyhisselama, ruhları vermek suretiyle diriltmeyi, ''Ve ruhları alıp kabz etmeyi gözünle gördün mü?'' diye sormuştu. İbrahim aleyhisselam sükut etmiş, hemen ardından kendisine bu ibretli yaratılış gösterilmişti. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu veçile İbrahim aleyhisselam, ''Birer adet tavuz, karga, güvercin ve horoz aldı. Dördünü de kesti parçaladı. Hepsini birbiriyle harman etti. Dört parça halinde dört tepeye koydu.'' Sonra hepsini çağırdı. Onlar da hemen uçarak kendisine geldiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da diriltmeyi inkar eden Ubey bin Halef çürümüş bir kemik alıp elinde ufaladıktan sonra Resulullah'a dönerek Allah'ın bu çürümüş kemikleri tekrar dirilteceğine mi inanıyorsun demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de evet. Allah seni tekrar diriltecek ve cehenneme koyacak buyurdular. Ardından şu ayeti kerimeler indi. İnsan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Yasin 77. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Yasin 78 De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin 79 İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer Validemiz'le evliliği İbrahim Aleyhisselam'ın Sare Validemiz'den çocuğu olmadı. Yaşları dahayla ilerliyordu. Sare Validemiz, Cariyesi olan Hacer'i azad edip İbrahim aleyhisselamla evlendirdi. Bu izdivaçtan Hazreti İsmail dünyaya geldi. Ve Muhammedî Nur İsmail aleyhisselama intikal etti. Sare validemiz bu nurun kendisinden intikal edeceğini düşünmekteydi. Ona çok üzüldü. İbrahim aleyhisselama Hacer validemizi başka bir beldeye götürmesini söyledi. İbrahim aleyhisselam da Allah'ın emriyle Hacer validemizi ve oğlu Hazreti İsmail'i ıssız bir belde olan Mekke'ye götürdü. İmam Buhari Hazretlerinin İbni Abbas radiyallahu anhumadan rivayeti şöyledir. İbrahim aleyhisselam Hacer validemizi ve henüz onun emzirmekte olduğu İsmail aleyhisselamı Mekke'ye götürdü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 ''Zayi etmez'' dedi. İsmail aleyhisselamın yanına döndü. Hacer Validemiz ve İsmail aleyhisselam gözden kaybolunca İbrahim aleyhisselam ellerini açtı ve şöylece Rabbine yalvardı. ''Ey Rabbimiz, ey sahibimiz, namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını senin beyt-i haremimin,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 Hac ve Umre yapan müminlerde bu beldeye karşı gönüllerindeki muhabbet artmakta ve ruhlar da huzur ve sükûne kavuşmaktadır. Bu belde itaibe bereket olarak da hurmanın ve diğer meyvelerin çeşitleriyle dolup taşmaktadır. Ayrıca İbrahim aleyhisselamın bunu niyazı oradan zemzem suyunun çıkmasına da vesile olmuştur. İbrahim aleyhisselamın getirdiği bir teste su bitmişti. Hacer validemiz. Safa ve Merve tepeleri üzerinde yedi sefer koştu. Bu iki tepe arası 400 metre kadardır. Hacer validemiz bir taraftan koşuyor, bir taraftan da Hazreti İsmail'e bakıyordu. Orada değil bir insan, uçan bir kuş dahi yoktu. Hiçbir yerde hayat belirtisi gözükmüyordu. Hacer validemiz Merve tepesi üzerindeyken bir ses, ''Sus ve iyice dinle'' dedi. Bu Cebrail'in sesiydi. Hacer validemiz hemen sesin geldiği tarafa döndü. Ses devamla, ''Siz her şeye kadir olana emanetsiniz. Sakın mahvoluruz diye korkma. İşte şurası Beytullah'ın yeri. O beyti şu çocukla babası yapacaklardır. Allah Celle Celaluhu bu beytin sahibini zayi etmez.'' dedi. Hacer validemiz bu hitap üzerine, Oğlu İsmail'in yanına gitti. Gördü ki, İsmail aleyhisselamın ayağının dibinden su fışkırıyordu. Büyük bir sevinç içerisinde Rabbine şükretti. Bitecek korkusuyla kumdan bir havuz yaptı, suya da dur dur manasına gelen zem, zem dedi. Bir tevekkül ve teslimiyetin semeresi olarak fışkıran bu su, kıyamete kadar ümmete şifa olarak devam edecektir. Böylece İbrahim aleyhisselam ve Hacer validemiz, teslimiyetlerinin neticesinde büyük bir bereket elde etmiş oldular. Ayrıca bu bereketin diğer bir tezahürü de, Hacer validemizin Safa ile Merve arasında yapmış olduğu sayin, kıyamete kadar yapılacak bütün hac ve umre ibadetlerinde bir rükün olarak devam etmesidir. Ana oğul, kurak ve ıssız olan bu beldede hayatlarına devam ediyorlardı. Oradan geçen Cürhüm kabilesi,